Açık Radyo Açık Radyo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 you try leaving four in the ballroom? One, two, oh, one, two, three, four. Back, back. <laughs> Do not be leaving four in the ballroom. <laughs> For protest, protest non-violently, because violence begets violence, you know. And if you run around wild, you get smacked, and that's it, you know. That's the laws of the universe. And they've got all the weapons, they've got all the money, and they know how to fight violence because they've been doing it for thousands of years, suppressing us. And the only thing they don't know about is non-violence and humor. Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine açık radyo Açık Radyo podcast kanallarına abone olun, dilediğiniz yerde, dilediğiniz zaman dinleyin. Bilgi için açık radyo.com. Açık Radyo 94.9. <Gülüyor> You try leaving four in the barns. One, two, one, two, three, four. Back, back. Please do not leave four in the barns. One. Two, three.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 Dylan'ın en iyi şarkılarının kaynağı olarak İrlanda ve İskoçya baladlarına işaret ediyor ve Revolution şarkısının 3 ayrı versiyonunu mikroskop altına yatırıyor. Söyleşi 4. Enternasyonel'in Britanya kolu tarafından yayınlanan The Red Mole, Kızıl Köstebek adlı troçkist bir gazetede tefrika edilmişti. Ve duyacağınız gibi o günler bir başkaydı. Söyleşiyi Tarık Ali'nin 2005'te Verso'dan yayınlanan Street Fighting Years yani Sokak Dövüşleri Yılları adlı kitabında da bulabilirsiniz. Robin Blackburn konuşuyor. Yoko, senin albümün avantkart modern müziği rock, rock içinde eritiyor. Dinlediğimde ne düşündüğümü söylemek isterim. Mesela tren sesi gibi gündelik sesleri müzikal bir kalıba entegre ediyorsun. Bu sanki gündelik hayatı estetik açıdan değerlendirmeyi ve sanatın müzeler ve galeride, galerilere hapsedilmemesi gerektiği konusunda ısrarlı olmayı gerektiriyor. Öyle değil mi? Kesinlikle. İnsanları üzerinde çalışabilecekleri, üstüne yapılandırabilecekleri bir şey vererek kendi üzerlerindeki baskıyı gevşetmeye teşvik etmek istiyorum. Bir şey yaratmaktan korkmamalılar. Bu yüzden yaptığım şeyler insanların bir şeyler yapmasına çok açık. Grapefruit kitabımdaki gibi. Çünkü temelde dünyada iki tip insan vardır. Yaratma becerileri olduğunu bildikleri için kendine güvenen insanlar ve bir de demoralize edilmiş, yaratma becerileri olmadığı söylendiği için kendilerine güveni olmayan, emir almak zorunda olan insanlar. Kurulu düzen, herhangi bir sorumluluk almayan, kendilerine saygı duymayan insanları sever. Sanırım işçiler üzerindeki kontrol de bununla ilgili. Yugoslavya'da buna benzer bir şeyler denemediler mi Ruslardan bağımsız olarak? Oraya gidip bunun nasıl yürüdüğünü görmek isterdim. Tarık Ali. Evet denediler. Stalinist kal kalabı kırmaya çalıştılar. Ama kontrolü işçilere vermek yerine yüksek doz bir politik bürokrasi eklediler. Bu sistem işçilerin inisiyatifini boğmaya yatkındı ve tüm sistemi düzenledikleri piyasa mekanizması bölgeler arasındaki eşitsizliklere yenilerini ekledi. Galiba bütün devrimler sonunda bir kişi tapıncına, kültüne varıyor. Çinlilerin bile bir baba figürüne ihtiyaçları var sanki. Sanırım Ç ve Fidel'le Küba'da olan da bu. Batı tarzı komünizmde işçilerin kendilerini baba figürü olarak gördüğü neredeyse düşsel bir imgelem yaratmalıyız. Blackburn Bu epey hoş bir fikir. İşçi sınıfı kendi kendisini kahramanına dönüşüyor. Tabi bu da konforlu bir illüzyona dönüşmediği ve işçiler gerçekten güç sahibi olduğu sürece. Eğer hayatını bir kapitalist veya bir bürokrat yönlendiriyorsa açığı kapamak için ilizyonlara gerek duyarsın. İnsanların kendilerine güvenmeleri gerekir. Evet, hayati nokta bu. İşçi sınıfına özgüven aşılanmalı. Bu sırf propaganda ile yapılamaz. İşçiler harekete geçmeli, fabrikaları ele geçirmeli ve kapitalistlere yallah demeliler. Mayıs 1968'de Fransa'da olmaya başlayan buydu. İşçiler kendi güçlerini hissetmeye başladılar. Ama Koynus Parti buna uymadı öyle değil mi? Hayır uymadı. 10 milyon işçi grevdeyken Paris'in göbeğinde gerçekleşen o devasa gösterilerden birini tüm hükümet binalarının ve tesislerinin kitlesel işgaline dönüştürebilirlerdi. Böylece De Gaulle'ün yerine Komün veya orijinal Sovyetler gibi halka ait yeni bir güç kurumu yerleştirebilirlerdi. Ama bu sahici devrimi başlatırdı ve Fransa Komünist Partisi bundan korktu. İşçileri inisiyatifi ellerine almaya teşvik edeceklerini, mücadeleyi tepede sürdürmeyi tercih ettiler. Tamam ama burada bununla ilgili bir sorun var biliyorsun. Tüm devrimler bir Fidel, Marx veya Lenin ya da işte öyle bir entelektüelin işçilere ulaşabilmesi sayesinde gerçekleşti. Epey bir insanı bir araya topladılar ve sanki işçiler de baskı altındaki bir devlette yaşadıklarını anladılar. Burada daha uyanmış değiller. Hala cevabı arabalarda ve televizyonlarda bulacaklarına inanıyorlar. Solcu öğrencilerin çıkıp işçilerle konuşmalarını, okulluların The Red Mall'la ilgilenmelerini sağlamak gerek. Ali konuşuyor. Çok haklısın. Bunu yapmaya çalışıyoruz ve daha fazlasını da yapmalıyız. Hükümetin çıkarmaya çalıştığı endüstri, endüstriyel ilişkiler yasası giderek daha fazla işçinin neler olduğunu farkına varmasını sağlıyor. Yasayı zorla uygulayabileceklerine inanmıyorum. İşçilerin de buna uyacağını hiç zannetmiyorum. Wilson hükümetinin büyük hayal kırıklığı olduğunu düşünmüştüm ama bu Heath ekibi ondan da beter. Yeraltı hareketi yıldırılıyor. Siyah militanlar kendi evlerinde bile yaşayamıyor. Ve Güney Afrikalılara eskisinden de fazla silah satılıyor. Richard Neville'ın dediği gibi belki Wilson ve Heath arasında bir gıdım fark var ama biz işte o gıdımın içinde yaşıyoruz. Bundan emin değilim. İşçi partisi ırkçı göç yasalarını getirdi. Vietnam'daki savaşı destekledi ve sendikalara karşı yeni düzenlemeler getirmeyi hesaplıyordu. Blackburn konuşuyor. Evet belki İşçi Partisi ile Muhafazakar Parti arasındaki bir gıdımlık farklı yaşıyoruz ama bunu sürdürdüğümüz sürece iktidarsızlaşıp hiçbir şey değiştiremez olacağız. Eğer Hit bizi o gıdımın dışına sürüklemeye çalışıyorsa belki farkında olmadan bize iyilik ediyordur. Evet bunu ben de düşündüm. Bu bizi köşeye sıkıştırıyor. Bizim de başka insanların üzerine neyin çöktüğünü bulmamız lazım. Bir umut var mı diye Star adlı komünist gazeteyi okumaya devam ediyorum ama onlar da sanki 19. yüzyılda yaşıyorlar. İşin peşini bırakmış orta yaşlı liberallere sesleniyorlar sanki. Genç işçilere seslenmeye çalışmalıyız çünkü en idealist ve en korkusuz olanlar onlar. Devrimcilerin işçilere bir şekilde yaklaşması gerek çünkü işçiler onlara yaklaşmaz. Ama nereden başlamak gerektiğini bilmek zor. Hepimiz baskı altındayız. Bence sıkıntı gerçekleri gördükçe işçi sınıfından gelen çoğu insandan uzaklaşıyor olma. Engelbert Humperdinck gibilerden bahsediyorum. Şimdi plaklarımızı öğrenciler alıyor ve problem burada. Artık Beatles dört ayrı insan. Bir aradayken sahip olduğumuz etki artık yok. Şimdi Burjuva toplumunun akıntısına karşı yüzmeye çalışıyorsun. Ve bu daha zor. Evet bütün gazeteler onlarda ve tüm dağıtımı ve tanıtımı da kontrol ediyorlar. Biz çıktığımızda doğru dürüst plağımızı yapabilecek Decca, Philips ve EMI vardı sadece. Kayıt stüdyosuna girebilmek için kocaman bir bürokrasiyi aşmanız gerekiyordu. O kadar boynumuz eğikti ki, bütün bir albümü kaydetmek için 12 saatten fazla vaktimiz yoktu. İlk zamanlarda böyle yapıyorduk. Şimdi bile böyle, tanınmamış bir isimsen, stüdyoda bir saat bulduğunda şanslısın. Bu bir hiyerarşi ve bir hit Çıkaramazsan başka kayıt şansın filan da yok. Dağıtımı da kontrol ediyorlar. Biz Apple'la bunu değiştirmeye çalıştık ama sonunda yenildik. Hala bütün kontrol onlarda. EMI Two Virgins albümümüzü beğenmediği için onu yok etti. Son plakta kapakta yazılı şarkı sözlerini sansürlediler. Çok saçma ve iki yüzlü. Şarkıyı söylememe izin vermek zorundalar ama sizin okumanıza izin verecek cesaretleri yok. Delilik bu. Şimdi daha az kişiye ulaşıyorsun belki ama etkisi daha yoğun olabilir. Evet bu doğru olabilir. Her şeyden önce işçi sınıfından insanlar seks konusunda açık davranmamıza tepki verdiler. Çıplaklıktan korkuyorlar ve bu açıdan herkes kadar bastırılmışlar. Belki de Paul iyi bir herif, sorun çıkarmıyor diye düşünmüşlerdir. Yoko ile evlendiğimizde de berbat ırkçı mektuplar aldık. Yoko'nun benim gırtlağımı kesebileceği konusunda uyarıyorlardı beni. Bunların çoğu Oldershot'ta yaşayan ordu mensuplarından geldi, subaylardan. Şimdi işçiler bize daha sıcak davranıyorlar. Belki de işler değişiyordur. Bana göre öğrenciler yarı uyanmış vaziyetteler ama bu işçi kardeşlerini uyandırmaya çalışmaları için yeterli. Eğer bilincini başkalarına aktarmazsan bilincin yeniden kapanır. Bu yüzden öğrenciler her şeyden önce işçilerle bir araya gelip onları laf cambazlığı yapmadıklarına ikna etmeli. Ve tabi işçilerin gerçekte ne düşündüğünü bilmek de zor çünkü kapitalist basın tutup sadece Vic Feather'ın zırvalarını yayınlıyor. Vic Feather... ...1969-1973 yılları arasında... ...Sendikalar Federasyonu Genel Sekreteriydi. Devam ediyor John Lennon. Sonuçta yapılabilecek tek şey onlarla. Özellikle de genç işçilerle yüz yüze konuşmak. Onlarla başlamalılar... ...çünkü onlar buna karşı olduklarını biliyorlar. Bu yüzden albümde okuldan bahsediyorum. İnsanları kalıbı kırmaya... ...okulda itaatsiz olmaya... ...dillerini çıkarmaya... Otoriteye sürekli hakaret etmeye teşvik etmek istiyorum. John'la ben gerçekten çok şanslıyız. Çünkü kendi gerçekliğimizi yaratabiliyoruz. Ama önemli olanın başka insanlarla iletişim kurmak olduğunu da biliyoruz. Gerçeklerle yüzleştikçe gündelik hayatta asıl geçerli olanın gerçek dışılık olduğunu anlıyoruz. Biz daha gerçek oldukça, daha fazla taciz edildikçe köşeye sıkıştırılmış gibi radikalleşiyoruz. Ama bizim gibi insanların sayısı daha fazla olsaydı çok daha iyi olurdu. İnsanlarla özellikle de kurulu düzenle iletişimimiz geleneksel olmamalı. Yeni şeyleri yepyeni şekillerde söyleyerek insanları şaşırtmalıyız. Beklenmedik olanı yaptığın sürece bu şekilde bir iletişimin gücü muazzamdır. Blackburn konuşuyor. İletişimin bir hareketi başlatmada hayati önemi vardır. Ama sonuçta bir halk gücü geliştiremezsen iletişim güçsüzdür. Sanki şiddetten başka bir seçenek yokmuş gibi görünen Vietnam'ı düşündüğümde çok üzülüyorum. Bu şiddet kendi kendini besleyerek yüzyıllardır sürüyor. Bugün iletişim bu kadar hızlanmışken daha farklı bir gelenek yaratmalıyız. Gelenekler her gün yaratılıyor. Bugünün beş yılı, geçmişin yüzyılı gibi. Tarihsiz bir toplumda yaşıyoruz. Bu tür bir toplumun öncülü yok. Bu yüzden eski kalıpları kırabiliriz. Tarık Ali konuşuyor. Tarihte hiçbir yönetici sınıf elindeki gücü gönüllü olarak bırakmamıştır. Ve şimdi de bir fark görmüyorum. Ama şiddet kavramsal bir şey değildir ki. Vietnam'dan gelen bir çocukla ilgili bir program seyrettim. Belden aşağısını kaybetmişti. Bir et parçasından ibaretti ve sanırım iyi bir deneyim oldu dedi. Gerçekle yüzleşmek ve bütün bunların boşa olduğunu görmek istememiştir ondandır. Ama şiddeti düşünün. Bu sizin çocuğunuz da olabilirdi. Blackburn konuşuyor. Ama yok o. Baskı altındaki insanlar yatırımlarını hiçbir şeyin değişmemesi üzerine yapanlardan, güçlerini ve zenginliklerini korumak isteyenlerden şiddet görüyor. Kuzey İrlanda'da Bauxite ve Falls Road gibi yerlerdeki insanlara bakın. Hakları için gösteri yapıyorlar diye özel polisin acımasız saldırısına uğradılar. 1969 Ağustos'unda bir gece 7 kişi vuruldu ve binlercesi de evlerinden toplandı. Bunların kendini koruma hakkı yok mu? Bu yüzden bu problemleri böyle bir şey gerçekleşmeden önce ele almak gerekiyor. Evet ama gerçekleştiğinde ne yaparsın? Baskıcılara karşı halk şiddeti her zaman meşrudur. Bundan kaçınılamaz. Ama yeni müzik yeni iletişim kanallarıyla bir şeylerin dönüştürülebileceğini bir şekilde gösterdi. Ama dediğim gibi bir şey değişmiş sayılmaz. Değişen bir şey oldu ve iyiye doğru bir değişimdi. Tek demek istediğim belki şiddetsiz bir devrim yapabiliriz. Ama mücadele olmadan iktidarı ele geçiremezsin. Tarık Ali, asıl mesele bu işte. Çünkü konu oraya geldiğinde gücü insanların ele geçirmesine izin vermeyecekler. Onlara kendileri için sahneye çıkma hakkı, dans etme hakkı verecekler ama gerçek bir güç asla vermeyecekler. Mesela şu ki insanlar kendilerine güvenmediklerinde devrimden sonra bile yeni problemler çıkacaktır. Devrimden sonra işlerin nasıl yürüyeceği ve tüm o farklı görüşleri çözümleme problemiyle karşı karşıyasındır. Devrimcilerin farklı çözümleri olması doğal. Farklı gruplara dağılmalı ve yeniden biçimlenmeliler. Diyalektik bu değil midir zaten? Ama aynı zamanda düşmana karşı bir arada durmaları, Yeni bir düzeni sağlamlaştırmaları gerekir. Cevabın ne olduğunu bilmiyorum. Mao'nun bu problemin farkında olduğu belli ve işleri devam ettiriyor. Blackburn konuşuyor. Tehlike, devrimci devletin yaratılmasından sonra onun etrafında yeni bir muhafazakar bürokrasinin oluşma eğilimi. Devrimin emperyalizm tarafından izole edilmesi ve maddi kıtlık olması durumunda bu tehlike daha da büyük olabiliyor. İktidarı yeni bir güç devraldığında <gülüyor> fabrikaların ve trenlerin işlemeye devam etmesini sağlamak için yeni bir statüko kurulu düzen kurmak zorundalar. Evet ama baskıcı bürokrasi fabrikaları ve trenleri devrimci demokrasi altındaki işçilerden daha iyi işletir diye bir şart yoktur. Evet ama hepimizin içinde burjuva güdüleri var. Hepimiz yoruluyoruz ve biraz rahatlama ihtiyacı duyuyoruz zaman zaman. Hedeflediğin amaca ulaştığında her şeyin devam etmesini ve devrimci hevesinin sürmesini nasıl sağlayacaksın? Tamam, Çin'de Mao bunu canlı tuttu ama ya Mao gidince ne olacak? O da kişi kültünü, kişi tapıncını kullanıyor. Belki de bu gereklidir. Dediğim gibi sanki herkesin bir baba figürüne ihtiyacı var. Geçenlerde Khrushchev'in anılarını okuyordum. Khrushchev'in de hiç az olmadığını biliyorum ama sanki bir insanı din haline getirmenin kötü olduğunu söylüyordu. Bunun komünist düşüncenin temelinin bir parçası olmadığını. Yine de insan insandır. Zorluk burada. Britanya'yı ele geçirseydik, burjuazi'yi temizlemek ve insanları devrimci bir ruh halinde tutmak gibi bir işimiz olacaktı. Britanya'da sahiden kitlelerin kontrol ettiği ve kitlelere hesap veren yeni bir halk gücü yaratmadığımız sürece... ...ki burada bu temelde işçilerin gücü anlamına geliyor bu... ...o zaman zaten devrimi gerçekleştiremeyiz. Burjuva Devleti'ni ancak kökleri derinde olan bir işçi hareketi yıkabilir. Bu yüzden daha genç bir kuşak devraldığında işler farklı olacak. Sanırım buradaki gençliği harekete geçirmek çok da zor olmasa gerek. Onlara yerel meclislere saldırma veya okul yönetimlerini devirme izni verirsiniz... Üniversitelerdeki baskıyı kıran öğrenciler gibi. Bunlar zaten oluyor ama insanların daha çok bir araya gelmesi gerekiyor. Ve kadınlar çok önemli. Kadınların dahil olmadığı ve onları özgürleştirmeyen bir devrim yapamayız. Erkek üstünlüğü o kadar alttan alta öğretilmiş ki, erkekliğimin belli alanlarda yok onun önünü kestiğini anlamam epey zamanımı aldı. Kendisi ateşli bir özgürlükçü, ve doğal davrandığımızı zannederken bile nasıl hatalar yaptığımı çabucak gösterdi bana. Bu yüzden kendini radikal addedenlerin kadınlara nasıl davrandığıyla çok ilgileniyorum. Başka yerlerdeki kadar erkek şobanizmi solda da daima almıştır. Gerçi kadın özgürlük hareketinin yükselişi bunun halledilmesine yardımcı oluyor. Çok saçma. Halkın her iki cinsten birden oluştuğunu anlamazsan... Halkın gücünden nasıl bahsedebilirsin ki? Biriyle eşit konumda değilsen onu sevemezsin. Birçok kadın erkeklere korkudan veya güvensizlikten sarılıyor ve bu aşk değil. Temelde kadınların erkeklerden nefret etme sebebi. Ve tam tersi de doğru. Evinde bir köle varsa evinin dışında devrim yapmayı nasıl umabilirsin? Kadınların problemi özgür olmaya kalktığımızda doğal olarak yalnızlaşmamız. Çünkü köle olmaya razı çok kadın var ve erkekler de genelde bunu tercih ediyor. Bu yüzden hep risk almak zorundasın. Erkeğimi kaybedecek miyim? Bu çok acıklı. Elbette Yokoyla tanıştığımda kendisi çoktan özgürlükçü bir kişiydi. Erkeklerin dünyasında yolunu kavgayla açmıştı. Sanat dünyası tamamen erkeklerin hakimiyetinde. Bu yüzden tanıştığımızda devrimci coşkuyla doluydu. Bu hiç sorgulanacak bir şey olmadı onun için. Ya %50 %51 ilişki yaşayacaktık... Ya da ilişki diye bir şey olmayacaktı. Ben de çabuk öğrendim. Nova'da bundan iki yıl önce yazdığı bir makalede kadınlar dünyanın zencileridir dedi. Tabi hepimiz üçüncü dünyayı sömüren emperyalist bir ülkede yaşıyoruz. Ve kültürümüz bile buna bulaşıyor. Beatles müziği bir ara Amerika'nın sesinde dahi yayınlandı. Ruslar bizi kapitalist robotlar olarak gördüler. Sanırım öyleydik de. Farklı bir şey olduğunu görmemeleri aptallıktı. Şunu kabul edelim ki kapitalizm çerçevesinde Beatles 20. yüzyılın folk müziğiydi. Bu çerçeve içinde iletişim kuracaklarsa farklı bir şey yapamazlardı. Sergent Pepper albümü yayınlandığında Küba'da çalışıyordum ve radyoda rock müziği çalmaya ilk kez o zaman başladılar. Umarım rock'n'roll'un Coca-Cola ile aynı şey olmadığını görüyorlardır. Rüyanın ötesine geçtiğimizde bu daha da kolaylaşacaktır. Bu yüzden daha ağır açıklamalar yapıyorum ...ve ergen rüyası imajını üstümden atmaya çalışıyorum. Doğru insanlara ulaşmak, söylediğimin basit ve doğrudan olmasını istiyorum. Her şeyden önce son albümün çok basit sınılıyor ama insan adım adım farkına vardıkça sözler, tempo ve melodi karmaşık bir yapıya bürünüyor. Mesela My Mommy's Dead şarkısı Three Blind Mice adlı ninniyi anımsatıyor ve bir çocukluk travması üzerine... Ezgi onu anımsatıyor. Öyle bir histi. Sanki bir haiku şiiri gibi. Yakın zamanda Japonya'da haiku ile tanıştım ve bence harika bir şey bu. Açıkçası zihnindeki tüm bir illüzyon bölgesinden kurtulduğunda geriye müthiş bir açıklık kalıyor. Yokobana haiku orijinallerini gösteriyordu. Bunlarla uzun şiirler arasındaki fark muazzam çiçekler üstüne uzun bir şiir yazacağını haiku, beyaz vazoda sarı çiçek tahta masada diyor ve sana saiden bütün resmi veriyor. Tarık Ali konuşuyor. Sence burada Britanya'da kapitalist sistemi nasıl yıkarız John? Bence sadece işçileri ne kadar mutsuz bir konumda olduklarının farkına vardırarak ve etraflarını saran rüyayı dağıtarak ifade özgürlüğüne sahip harika bir ülkede yaşadıklarını sanıyorlar. Arabaları ve televizyonları var ve hayatta bunlardan daha fazlası olduğunu düşünmek bile istemiyorlar. Patronların onları yönetmesine, okullarda çocuklarının berbat edilmesine razılar. Başkasının hayalini yaşıyorlar, kendilerininkini bile değil. Siyahların ve İrlandalıların taciz edildiğini, sırada kendilerinin olduğunu anlamalılar. Bunun farkına vardıklarında o zaman gerçekten bir şey yapmaya başlayabiliriz. İşçiler işleri ele alabilir. Marx'ın dediği gibi herkese ihtiyacı kadar. Bence bu burada iyi işler ama orduya da sızmamız gerekiyor. Çünkü hepimizi öldürmek üzere eğitildiler. Bütün bunlara kendi kendimizin baskı altına alındığı yerden başlamamız gerek. Kendi ihtiyaçların büyükken başkalarına vermenin yanlış ve dar görüşlü olduğunu düşünüyorum. Mesele insanları rahat ettirmek. Onlara kendilerini daha iyi hissettirmek değil. Geçim dedikleri şeyi sağlarken itibarlarını nasıl beş paralık ettiklerini, nasıl aşağılandıklarını sürekli onların önüne getirmek. Açık gazete. Açık gazete. Kayıp John Lennon röportajı burada bitiyor. Bu röportaj Tarık Ali'nin 2005'te yayınlanan Street Fighting Years yeni basım. Ve David Barsemian'la beraber Speaking of Empires and Resistance kitaplarının yazarıdır Tarık Ali. Robin Blackburn, Counterpunch dergisinin düzenli yazarı. The New Left Review'un eski editörü ve köle ticaretinin tarihini anlatan The Making of New World Slavery'nin ve Verso'dan 2004'te çıkan Banking on Death, The Future of Pensions kitaplarının yazarıdır. Bizim bu ıı, röportajda, e, röportajı Türkçe'ye kazandıran Doruk Yurdes'in ve bizler de e, Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Seçil Türkkan seslendirdi. Have you tried One, two, oh, one, two, three, four. Back, back. You do not beat, leave four in the ball, Açık Radyo'yu internetten dinlemek için acikradyo.com.tr Kainatın tüm seslerine Açık Radyo